Portreler. Hazırlayan ve sunan Merve Üsküplü Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Merve Üsküplü. Portreler programında yeni bir haftada daha birlikteyiz. Bu hafta size siyah ve kırmızı renklerini çok seven rakçıklardan Avril Lavigne'den bahsedeceğim. Ama önce Şarkıları. I can be tough, I can be strong But with you, it's not like that at all There's a girl that gives a shit Behind this wall, you just walk through it And I remember all those crazy things you said You left them running through Head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things. Lavin 1984'te Kanada'nın Ontario eyaletinin Belleville kasabasında dünyaya gelir. Lavin'e Avril ismini koyan babası Kanada kökenli bir Fransız, annesi ise Ontario doğumlu bir Kanadalıdır. Lavin'in Matthew adında bir abisi ve Michelle adında bir de kız kardeşi vardır. Anne ve babası Katolik olduğundan Avril'da Katolik eğitimi almıştır. Kanadalı rock şarkıcısı, müzisyen ve aynı zamanda da söz yazarıdır. Avril henüz 2 yaşındayken kilise şarkıları söylüyordu. Müzik yeteneğini ilk keşfeden bu küçük yaşında annesi oldu. Aile Avril 5 yaşındayken Ontario'ya taşındı. 1998 yılında Lavin bir müzik yarışmasını kazandı ve bunun üzerine yine kendisi gibi Kanadalı bir şarkıcı olan Twain ile beraber ilk büyük konser türnesine çıktı. Twain'in Ottawa konserinde What Made You Say That adlı şarkıda şarkıcıya eşlik eden Avril, Ontario Kingston'da bulunan Chapters kitap evinde country şarkıları söylerken ilk profesyonel menajeri Cliff Harvey tarafından keşfedildi. Lennox Community Theater'da bir performans sırasında ise Kanadalı yerel bir şarkıcı olan Stu Mad tarafından fark edildi. 1999 yılında çıkmış olan Quinty Spirit albümünde yer alan Touch the Sky adlı şarkıda ona eşlik etmesi için teklif aldı. Bu çalışma sonrasında Medin 2000 yılı albümü My Window to You şarkıları olan Temple of Life ve Two Rivers'a da Lavin vokalik yapmıştı. ve hakkında enteresan bir bilgi. Lavine ailesi Kübek kökenlidir. Buna karşın kendisi Fransızca bilmemekte. Şarkıcının ismi Fransızca söylenişe uygun olarak Evre Lavin şeklinde telaffuz edilir. Lavin'in ilk albümü olan Netgo 2002 yılında çıktı. İkinci ve üçüncü albümleri Under My Skin ve The Best Damn Thing sırasıyla 2004 ve 2007 yıllarında çıktı. Bu albümlerin ikisi de Billboard 200 lisesi ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Evre Lavin'in bu listelerde en üst sıraya yerleşen şarkılar ise şöyle: Complicated, Skater Boy, I'm With You, My Happy Ending, Nobody Song, Keep Holding On, Girlfriend Hat. Lavin 2010 yılı Haziran ayı içerisinde son albümünü piyasaya sürdü ve ardından da yıl başında Waddel adlı şarkının konserini verdi. Bu geçtiğimiz yılda bir filmde de yer alan şarkısıyla damgasını vuran şarkıcının biraz da film kariyerinden bahsedelim. Lavin ilk film deneyimini Over the Hedge adlı bir animasyon filmiyle yaşadı. Bu yapımda William Shakespeare, Bruce Willis, Nick Nolte gibi isimlerle çalıştı. Ayrıca Oscar ödüllü aktör Richard Gere'in oynadığı The Flock adlı filmde bir şüphelinin kız arkadaşı rolünü oynadı. Üçüncü film projesi Fast Food Nation bir kitaptan uyarlanmıştı. Eragon filmi için Kim Holding adında bir şarkı yazdı, diğer yandan da bu şarkı kanal listelerinde ilk 20'ye girdi. Güzel şarkıcı aynı zamanda 2010 yılının Şubat ayında yazdığı Alice adlı şarkısını, Tim Burton'ın eseri Alice'in in Wonderland filmi için beslemişti ve kendisi söylemiştir. Ve bu hafta da Portreller adlı programımızın sonuna geldik. Dilerseniz kapanışı yine Lavin'den bir şarkıyla yapalım. Hatta Alice in Wonderland filmi için seslendirdiği şarkıyla sizlere veda edelim. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. I'm Portreler Hazırlayan ve sunan Merve Üsküplü